Bismillahirrahmanirrahim. Bu okuyacağımız ayet-i kerime 96 ve 103 ya da 104'e kadar olur. Ee, Yahudileri e, nasıl bir millet olduğunu Yahudilerinin yaptıklarıyla e, karakterik özellikle nelerdir onu ele alıyor. Şimdi okuyalım ayet-i kerimi. Yani dinliyoruz daha doğrusu. Hocamız İsmail, İshak pardon danıştan, dinliyoruz. Bismillah. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَّا وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَرَدَّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَنَّرُ أَلْفَ سَنَةً ما هو بمزحزحه من العذاب اجل اما الله قصير بما يعملون Evet. Ne diyor burada? Veletecidenne ahrasan nasi. elbette veletecidenne hum onları bulursun. Ahrasan nasi insanların en haris en hırslı düşkün nereye ala hayatın hayatı yaşama yaşama en haris en düşkün olarak bulsun o Yahudiler ve minel ledine eşraku müşrikleri <gülüyor> müşrik olan Allah'a şirk koşanları e, ve Yahudileri hayatı çok düşkün burada e, müşriklerden bir kısmı demek ve <gülüyor> diye ledine yevettü, evet müşriklerden bir kısmını da bulursun. Nasıl? Yevettü sever. Ahaduhun. Lev yuammer elfesene. Onlardan herhangi birisi efendim bin yıl yaşasa yine efendim o kadar yaşama bile düşkün, seven, hayatı çok seven, yaşamayı çok seven ve hayata hırs bakımından en haris olan bir topluluk olarak göreceksin diyor. Bulursun. Burada e, neden bu kötüleniyor? Neden bu şekilde bir tanımda Onlar tanımlanıyor. <gülüyor> Hırs ve haris adaletin tersi şeydir. Yani yaşama haris olan adaleti anlayamaz, adaleti uygulayamaz. Adalette kusur eder. Ve sürekli e, yaşama olan düşkünlük diğer insanların hayatını karanlık eden nedenlerden birisidir. Ve e, herkesin kendi hakkına e, razı olması diye bir duyguyu yok eder. Onlar sürekli en haris, en fazla, en kapitalist e, düşünce hırslan meydana gelir. Yani her şey benim olsun. Dünyada ne kadar hazine var, ne kadar ne varsa hepsi onun olması gerekir. Bu düşünce adaletten sapmasına sebep olacağı için bu şekilde onları e, tanıtıyor bize ayet-i kerimede. Zaten 95. ayet-i kerimede de onları zalimler diye nitelendirmiş. Yahudilerin dünya hırsına son derece kapılmış bir topluk olduklarını bu ayet-i kerimede eee Hz. Musa'ya gelen Tevrat'ı içeriği daha sonra tahrif edilerek dünyevi bir kitap haline, dünyevi bir vahiy haline sokulmuştur. Onlarda yapılan tahrifatın bir kısmı da budur. Ahiret inancı zayıflatılmış, neredeyse yok duruma getirilmiştir. İşte ahiretteki sorgulama, ahiretteki Adaletin gerçek manada orada tecelli edip sorgulanma muhasebe e, zayıflayınca o zaman din dünyevileşmiş ve gerçek manada e, bir adaletin olmasına da bunların dünyaya haris olması engellemiştir. Bu durumda din bir kısım insanlar tarafında afyon gibi tehlikeli bir şey görülürken diğer bir kısım insanlar da dini kendi dünyevi amaçlar için kullandığında gerçek, hakikat örtülmüştür. İşte Kur'an'ın son gelen kitabın vahyin ee, üzerine durduğu konulardan birisi neden ahiret hayatı ön plana çıkarılır? Neden çok fazlaca ahiretteki cennet, cehennem, kitap e, sırat-ı müstakim e, sırat e, mizan, terazi bu adaletin bu dünyada tam manasıyla olmayacağım. Dünyanın çünkü sınırlı gücü var O sınırlı güçler bazen denge sağlayamaz. Ahirette ise bütün e, hüküm Allah'ındır. Orada gerçek manada adalet tecelli edecektir. Bunun üzerine örtmek için Yahudileri bunun nedenini, niye bu, bu hatayı yaptılar? Sebebini böylece bu ayet-i kerime de açıklamış oluyor sevgili kardeşim. Bundan sonraki ayet-i kerimeye bakalım. Kâne feinna allâhe adûl lil kâfirîn Evet, bir önceki ayet-i bakalım. Bismillah. Kul men kâne adûven li cibrîle Kim ki cibrîle düşmanlık ederse, düşman ise fe innehu nezzelehu ala kalbik O sana e, vahyi indiren melektir. Bi iznillahi Allah'ın izniyle indiren melektir. مُسَدِّقَنْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ O vahyin ve inişin e, özelliği, e, önceki gelen kitapları vahyi doğrulayıcı olması, ve hüden hidayet kaynağı olması, ve buşra lil müminin, müminleri de müjdeleyen ayetlerin vahyin içermiş olması. Bu bakımdan kim ki Cibril'e düşmanlık beslerse, de ki onlara, O melek aslında büyük bir melektir. Siz de biliyorsunuz, e, İbranice e, ya da e, Keldanilerde Allah'ın onların güçlü adamı manasına gelen Kabril şeklinde e, bizim Cebrail ismi onlarda da, diğer dillerde de bilinen bir gerçektir. E, Allah'ın emir kulu ve İslam inancına göre de ilahi emirleri peygamber ve meleklere ulaştıran vahiy meleğin adı Cebrail aleyhisselamdır. Cibril aleyhisselam bir diğer adı da Ruhul Kudus Ruhul Emin Ruh Resul, peygamberlerin Resulü manasında Kur'an-ı Kerim'i birçok yerde geçmekte Necim Suresi 5 ve 6'da da bu e, konuda ayetler mevcuttur sevgili kardeşlerim. Sonraki ayet-i kerimeye baktığımızda men kane adun ve kim Allah'a düşmanlık ederse ve meleiketi meleklerine ve rusulihi peygamberlerine ve Cibri ile Cibri ve Mikaele Mikael aleyhisselam Cibril aleyhisselam Mikael aleyhisselam ve peygamber aleyhissalatu vesselam melekleri Allah'a düşmanlık ederse bu düşmanlıkların sebebi <gülüyor> itibariyle <gülüyor> ne için düşmanlık ediyorlar ve kime ediyorlar bu burada bir farklılık gözetmiyor ee, bunların hepsinin amacı tek olduğu için fe allaha adu ve lil kafiri Allah da kafirleri düşmanıdır bunların hepsi Allah'a atfedilen bir e, neden var yani Allah'ın kulları Allah'ın vahyini getiren peygamberler ve Allah'ın emir kulu olan melekler, peygamber melekler, bu, buradaki düşmanlık sadece onlara değil, Allah'adır. Onlar Allah'ın elçileridir, Allah'ın kullarıdır. Allah adına vahiy e, anlatır, tebliğ ederler. Öyleyse Allah'a yapılmış bir düşmanlıktır ve Allah da onların, kafirlerin düşmanıdır. Böylece ayet-i kerimeyi efendim anlamışlar. olalım sevgili kardeşlerim bundan sonrakine ayet kelimesine bakıyoruz evet bismillahirrahmanirrahim velekat enzelna ileyka ayatin beyinat Biz sana ayati beyinat indirdik. Yani e, herkesin kolayca anlayabileceği ve de onun ait olduğu konusunda e, şüphe olmayan e, mucizevi bir kelam eee itibarıyla da ayati beyinat indirdik. Eee Kur'an-ı Kerim'in bizzati kendi ayetleri ve içinde bulunan Ee, diğer ayetlerde de diğer vahiylerde de bulunan e, gerçeklerdir. Hem mucizevi oluşu hem de gerçek manada Allah'ın kelamı oluşu bakımından ayatı beyinattır. وَمَا يَكْفُرُوا بِهَا Bu gerçeği kimse örtemez. Bu gerçekten kimse e, bilen insanlardan ve önceki bütün vahiyler hakkında bilgi sahibi olan insanlardan kimse bu gerçeği saklayamaz. İllel fasekû bildiği halde yalan söyleyenler, bildiği halde fıskı fücur işleyenler, bu gerçeğin böyle olduğunu bildiği halde ayak direyenler ve fasıklar dışında. Bunlar, e, neden burada aslında kafir de diyebilirdi ama kafir demiyor. Çünkü burada bilinçli bir gerçeğin örtülmesi söz konusu. Ve bunlar önceki vahiye inanıp ama Kur'an'ın vahyine, Kur'an'ın ayetlerine inanmamaya bilinçli bir ayak direme söz konusu. Sebebi de fıskı fücur ve yalancı olmaları. Onların efendim günahkar olmaları. Yoksa el altından onlar önceki gerek Hristiyanların, gerekse Yahudilerin önceki gelen, gelen vahiyleri ne olduğunu ne olmadığını bilen ve bu kültüre sahip insanlar. Buna rağmen inkar etmelerinin sebebi onların yalan söylemiş olmaları, yalana bir defa sapmış, artık geri dönemiyorlar. Bir gerçek tarafı, gerçeklik tarafı yok, diyor. Evet. Yani sanmayın ki bir bildikleri var, ondan inkar ediyor. Hayır. Burada e, bu ayet-i kerimede fasıklardır diye gelmiş olması onların, neden inkar ediyorum, açıklamak babındadır. Yoksa hüküm itibariyle de Kur'an'ı inkar edenler de kafir olur. E ve kullema diye başlayan 100. ayet-i kelimeyi okuyoruz. Ve nekad enzelna ileyke ayatim beyinat ve ne biha illel fâsikûn Alam kunna ahadu ahden dazahu sariq Evet bu ifade kelimeye bakalım. Evekullema ahden onlar ne zaman ki bir söz verdiler. Söz vermiş oldular. Nebeze ferikum minhum. Onlardan bir grup verdikleri bu sözü bozdular. Nebeze burada e, ferikum bir grup demek minhum. Ver, veren, söz verenlerden bir grup. O sözünü bozdular. E, zaten bu karakterde insanlar manasında Çünkü önceki e, e, Medine'deki bütün Yahudiler hep bir ağızdan gelecek peygamberi ilk inananlardan olacağız diye söz vermişlerdi. Bu e, bilinen gerçekti. Ama onlardan bir grup ya Medineli Yahudiler bu sözlerinden dönmediler mi? Döndüler ve bunlar sözlerinden dönenler çok bilinçli oldukları için değil, bel exseruvum la yu'minun. onların çoğunluğu gerçekte iman etmiş değillerdi. Kimisi bilinçsiz iman sahibi kimisi de maddi refah düzeylerinin bozulmaması için korkularından bozulacağı düşüncesiyle refah düzeylerinin ellerinden gideceği düşüncesiyle iman etmediler. Burada bir altyapısında Efendim vahiy peygamberle ilgili bir bildikleri olduğundan değil. Sadece dünyevi düşkünlüklerinde, dünyevi amaçlardan dolayı iman etmediler. <gülüyor> evet, bundan sonraki ayet kelimeye bakalım. Bana Zaten diyor وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ Bir elçi, bir peygamber onlara geldiğinde ne zaman geldiyse bütün bu gelen peygamberlerin gelme olayı e, bu vazifeyle vazifelenmiş olarak onlara geldiğinde Allah tarafında musadekunle maa ahum onların elindeki önceki var olan kültürün vahyi dini bilgileri doğruları tasdik edici olarak geldiğinde ne bezeferikun minellezine utul kendilerine kitap verilmiş kitap kültürü bulunan bu insanların elbette bir grubu ne yaptı diyor bu e, peygamberlere inanmaktan geri durdular bir grup çıktı ki bunlar hep e, kitaballahi vera'a zuhurihim e, zuhur ön taraf demektir. Dolayısıyla öne değil de arka tarafına attılar. Zuhur arka, evet sırt, sırtlarına attılar. Yani öne almak demek dikkat etmek, ön plana çıkarmak ve bakıp onunla ilgilenmek. Hayır bunun tersi onda vera'a zuhurihim Yani arka tarafa attılar. Öyle değil bunlar arkaya attılar tamam canım. Sanki hiç duymamış gibi muamele ettiler Allah'ın kitabına. Bir grup çıkıp bunlar ne zaman ki bir peygamber kendilerine gelmeye dursun. O peygamber onları Allah tarafından geliyor. Onlara ellerindeki var olan doğru vahyi doğruluyor. Ve mucizeleri tasdik ediyor. geçmiş kitapları da onları okuyor yeni gelen vahiyleri de anlatıyordu ama buna rağmen onlardan bir grup çıktı bunları hiç saymadı ve bunları e, arkaya atarak sanki şöyle bir davranış gösterdiler ki onlar şöyle idiler la yâlemû bilmiyorlardı sanki hiç bilmiyor hiç duymamış kitap onlara gelmemiş peygamber onlara gelmemiş hiç duymamış gibi sağır ve hiç bilmiyorlarmış gibi böyle bir davranış sevgilediler. O peygamber onlara gelmemiş, o vahiy onlara gelmemiş, onlar da hiç duymamış gibi hani şimdiki tabirle e, tırnak içinde üç maymunu oynuyorlar misali. Bura, bu et i çok uygun bir ifade. Efendim öyle yapıyorlardı. Bu onların e, önceden beri gelen davranışları tipik Yahudi davranışıdır. Hz. Muhammed'in peygamberliğini tanımamak konusunda da aynı davrandılar. Yine bu ayette ayetlerde Yahudilerin bu tutumlarının yukarıda belirtilen tarihi karakterlik özellikleriyle birlikte anlatılmıştır. Ve bu açıdan bir taraftan da üzülme biz onları biliyoruz. Onlar zaten böyledir. hani onların eskiden beri davranışı bundan daha farklı hiçbir durum sergilememiştir. Geçmiş peygambere de böyle davrandılar. Sana da böyle davranacaklar. Ee, bu açıdan bazı karakterik özellikler bizim için çok mühim oluyor sevgili kardeşim. Şimdi yarım sayfa, yaklaşık yarım sayfa uzun bir ayeti okuyacağız. Ee, bu ayet-i uzun olduğu için anlatımı da tabi ki mesela bir bir ayet bir ayet okuduğumuz zaman daha kolay anlaşılıyor ancak uzunca bir, bir ayeti birlikte okuyacağız. Ee, biraz tabi sabırlı olmak gerekiyor bu ayet-i kerimede. Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bir konuyu anlatacak. Bakalım şimdi. Bismillah. <gülüyor> وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر Evet sevgili Kardeşim bu ayet kerime uzunca bir ayet-i kerime ama içinden birçok hüküm çıkan dikkatimizi üzerine yoğunlaşmamız gereken ayet-i kerimelerdendir. 102 ve 103 birlikte değerlendirdiğimizde zaten onun halini vermiş olduk. 103'ün bir imana davet, keşke doğru olan şekilde iman etmiş olsalardı. Ama 102. ayet-i şimdi bakacağız. En uzun, yarım sayfa olan efendim uzun ayetlerden birisi. Bismillah. Vettebe'u ma tetlüşşeyatınu ala mülki Süleyman'ı. Süleyman'ın mülkü, kudreti ona verilen ilim, saltanat üzerine şeytanların onlara e, söyledikleri, iba ettikleri e, vesvese verdiklerine uydular. Yahudiler. Yahudiler eee <gülüyor> önce peygamber olduğunu, sonra ise peygamberlikten saptığını diye düşündükleri Süleyman Aleyhisselam'ın bu saltanatına e, karşı da bu sapkın kısmı öne aldılar ve o tarafı daha ziyade öne çıkarttılar. Ama Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam mülkünü ve saltanatı insan ve cin ve gökyüzü ve yeryüzündeki kurduğu saltanatının başından sonuna kadar Allah'ın emriyle vahiyne bağlı olarak yaptığını belirtiyor. İşte insanlar yoldan sapınca, dalalete gidince bu şekilde sapık inançlar da şeytan tarafından kendilerine veriliyor ve bu vesveseye uyuyorlar. Onların e, inandıklarının tam çerçevesini burada anlatıyor. Ve Mekke feri Süleyman Süleyman kafir olmadı. Yani ona kendisine verilen mülkü kötüde kullanmadı. وَلَاكِنَ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا Gerçekte şeytan ve şeytana uyanlar kafir oldular. Yani bir kısım insanlardan da şeytanlaşan o bilgilerin, e, sihir ve büyü ilminin kötüye kullandıkları için şeytanlaştılar. Onlar kafir oldular. Zira diyor, يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَا Onlar e, sihri öğreniyorlardı. <gülüyor> talim ediyorlardı, öğretiyorlardı kime? Ennase insanlara. Ve ma'un zila alel melekeyn. İki melek üzerine indirilenler, bir Babile Harut ve Marut, Harut ve Marut meleğine. Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen bu sihir ilmi ne öğreniyor ve öğretiyorlardı. Ancak ve ma yuallimani min ahadin. Kimseye herhangi bir şekilde e, bilgi vermiyorlar bu iki melek. Hatta yakula şunu deyinceye kadar. İnne ma nahnu biz ancak fitnetün denemeyiz, sınavız. Fe la tekfurû sakın. E, kafir olmayın. Bu e, bilginin size getirilmesi, tanıtılması, öğretilmesi hepsi bir sınavdır. Ve burada siz Allah'a şükreden kul mu olacaksınız yoksa küfreden kul mu olacaksınız? diye. Bunu hiç unutmayın. Bak efendim biz bunu öğretiyoruz. Sihir ilminin her türlü sırlarını size öğretiyoruz ama sakın bunu kötüde kullanmayın diye. Hatta rivayete göre onlardan da yemin alıyor. kecce kullar için fe ya taallamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al ve zawji ama o şeytani yolu tutmuş olanlar o iki melekten kadın ve erkeğin arasını kocasının arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı ve ma'ruf bi darine bihimin ahadin illa bi iznillah Onlar bu amaçla öğreniyorlardı ama bunlar uygularken netice itibariyle Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye de zarar veremiyorlar Ama onların bu kötü davranışı, niyetleri Allah'ın izin verdiği yerlerde de tesir ediyordu. Bunun cezası da Allah onlara şeytan ve şeytani yola giden kafirler, sihirle birlikte küfre gidenler şeklinde anlatılıyor ayet-i kerimede. Bu, bu ayeti bu kısmına göre bazı alimlere göre açma ve buna benzer kötü amaçla e, kullanılan sihirlerin yapanlar kafirdir, öldürülmeyi hak eder şeklinde fetvalar hükümleri çıkarmışlardır. Ama sihirlen mutlak manada öğrenilmesiyle ilgili bir ittifak yoktur. Yani kafir olduğuna der, yasak ilim olduğuna dair bir ittifak yoktur. Bir kısım alimler genellikle bütün sihir ilimlerinin öğrenilmesini yasaklayanlar vardır. Ama bazı alimler hayır, ilim yasak değildir. Ancak kötüye kullanılma şeklindeki bir yasakta ittifak vardır. Ve yeteallemûne mâ yedurruhum ve lâ yenfeuhum bu e, ve buna benzer ilimler e, şu takım ilimler öğreniyorlardı, öğretiyorlardı ki E insanlara ne zararı var ne de yararı olan ilimler. E buna e, mübah ilimler de diyebiliriz. Ve lekat alimu lem men isterahu malehu fil ahireti min hala. Bu ilimlerden sihir ilimlerinden e, kim eğer ki dünya amacıyla kullanırsa o ahiretteki nasibini öldürür. Bu sihir ilmini kötüye kullanma şeklindeki olan kısmı için Cenabı Allah olsun ki onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığı şeklinde ayet-i kerime de belirtiliyor. Ve melekat alimu lemen iştara ma'ahu fil ahiretim min halah. Ve lebi ismaşaru bihi bu alışverişin ne kötü bir alışveriş. Leukanu ya'lemun bilmiş olsalardı diyor. yani buradan da yine e, gerek ibaha ifade eden bilgilerin ve gerekse helal olan kısmıyla sihir e, sihir ilmine ait bilgilerin e, durumunu açıkladıktan sonra yasak olan e, şeyin bu bilgilerin kötü amaçla kullanılmış olmasıdır. Özellikle istisna olarak anlamak gerekir ki bu ayet-i kerimede Süleyman Aleyhisselam eğer ve de Harut ve Marut peygamberler bunları böyle kötülükte kullanmış olsalardı o zaman bunun cevazı anlamına gelir ya da bu peygamberlerin peygamber olmadığı anlamına gelir. Yahudiler bu saklılığını gösterdiler. Yani bu, bu işi burada kullanıyor, öylesi bu peygamber olamaz dediler. Oysaki burada gösteriyor e, gerek Süleyman Aleyhisselam gerekse Harut ve Marut asla bu bilgileri kötüye kullanmadılar, Allah'ın izin vermediği yerde kullanmadılar. Onun için e, sihir ve büyü ilmi bunlara ait ilimler e, eğer ki bozmaklar ancak e, o büyüleri çözmek için kullanıldığı zaman e, iyi bir amaçla kullanıldığı için buna cevaz veren alimler de mevcuttur. Evet, bu ayet kelimesi farklı açıdan ele aldık ve çünkü çok mühim bir ayet kelimesi. Üzerine çok tartışmaların olduğu ayetlerden birisidir. İnşallah bugünkü tefsir dersimizde de burada kalalım. Bundan sonraki gene ait kelime gerçek budur. Peygamber Süleyman Aleyhisselam peygamber hakkında doğru düşünülmesi gereken kısım böyledir. Keşke böyle doğru olan şekilde iman etmiş olsalardı diyor. Gerçekten iman etmiş olurlardı ve doğrusu da budur. Siz de böyle inanın. Yani birçok arkadaşlarımızın yani Süleyman Aleyhisselam'ın efendim sihirle, büyüyle uğraştığını veyahut da işte daha sonra Yahudilerin ağzından, kitabından uydurmalarından falan hareketle her türlü bir Fatiha küçlesi okudun mu falan hemen buna sihirbaz, sihir gibi veya büyü gibi şekilde algılama bu tamamen Siyonistlerin Müslümanlar üzerine yaydığı fitnelerden başka bir şey değildir. Doğrusu Süleyman Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Allah'ın emrini ve izni olmadan başka bir şeyi e, kötü yolda asla kullanmamıştır. Evet sevgili Kadişem Bu ayet kerime özellikle e, sihir ve büyü çözmede de kullanılan ayet-kerimelerdir. E, Süleyman Peygamber e, cinlerin reisleriyle de 7 misak ahdi vardır. 7 misak almıştır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ahitleriyle de uygundur ve 7 misak ahdini e, bir cinlenmiş ya da sihir büyüye uğramış insanların üzerine okuduğunuz zaman büyük tesiri olan ahit vardır. Ee, bunu Muhittin Arabi Hazretleri'nin kitaplarında veyahut bazı e, Esrar-ül Kur'an, havas Kur'an kitaplarında görebilirsiniz. Ee, ve Kur'an-ı Kerim'de de diğer bazı yerlerde de buna benzer işaretleri yine göreceğiz. Ee, Süleyman Aleyhisselam'ı e, sihir ve büyünün üstadı şeklinde anlatılabilir. ama asla onun kullanımında harama kullanıldığı şekilde Yahudi ağzıyla kullanmak, söylemek yanlıştır. Şeytani amaçla kim gidecek, kim gitmeyecek. Bunu şeytani kötü amaçla kim kullanacak, kim kullanmayacak şeklinde bir imtihan söz konusudur. Ee, bazı alimler madem bu çok tehlikelidir, öyleyse tümden bu ilmi de yasaklayalım diye yasak ilim. Ama alimler ittifak ettiği bir konu vardı Bu ilmin havas ilmi olduğu Yani herkesin bilmesi gerekmiyor ve saklanması gereken bilgiler halinde. Onun için buna gizli ilimler, havas ilmi, esrar ilmi şeklinde kısıtlamışlardır. Bu da cahil insanların bu işe el atmaması için ihtiyata uygun bir davranıştır. Ama gerçeği bu şekilde anlatmak farklı bir şeydir. Ve de tamamen yoktur, sihir büyü yoktur gibi. Bir kısım alimler de böyle söylemişler, sihir veya büyünün el hukkabazlığı çabukluğuyla yapılan şeylerden öte bir anlam yoktur şeklinde. Bunların genellikle dayandığı noktalar böyle bakıldığı zaman belirli koruma altına kişi kendi bilincini geliştirirse daha fazla koruma altına girer diye bahane gösterirler. Ama ilmi tarafı yoktur bu çıkışın herhangi bir ilmi dayanağı mevcut değildir. insanların kendine güven e, hasıl olması, iradesini güçlü kılması elbette sihir ve büyüye karşı biraz tesir eder ama sürekli böyle olamayacağı için bir açık kapı bulduğu andan itibaren o sihir ve büyü insanı tesir altına alır. Efendim, felak ve nas sihir ve büyüde de elbette işimize yarar. ayet Kürsi 7, 11, 21, 33 ya da 111 defa ya da 313 defa okumak suretiyle e, çeşitli metotlar Allah dostlarının, Ahmet-i Boğuni Hazretleri, Muhittin Arabi Hazretleri gibi e, metotlar e, bildiklerini kitaplarında e, görüyoruz ve paylaşıyorlar. E, bunları böylece bir arada birkaç kelimeyle izaha çalışalım. Her şeyin bir devası var, her derdin bir devası vardır. Bu manada da efendim, bugün için e, bilinmesi gerekenler itibaren paylaşmış olan Allah'ın selamı, bereketi, sevgi ve muhabbeti bütün Müslümanlar üzerine, olsun. Allah'ın yardım bütün Müslümanlar üzerine olsun. Vatanımızı, dinimizi, milletimizi, Cenab-ı Hak her türlü iç ve diş e, mührakların e, zararından sihir ve büyüsüne de korusun diyorum. Selamun